Geçen okumamızda 128'e gelmiştik. E 128'e. kaldık. 128'i verdik. He, okuduk. okuduk. 129'a verin inşallah. Evet. Reca İbn-i Hayve diyor ki, Kale, Semî'tü Ubadete İbne Nusey El Kindi Kinde kabilesinden olan Ubade ibn Nuseyi şöyle derken duydum: Ona bir kadın hakkında sorulmuş, "Wa an imraatin, ma t-tmagqoomin, Bir toplulukla beraber olan bir kadın hakkında sorulmuştu. O kadın o topluluk içinde ölüyor fakat hiçbir velisi dostu yoktu. Taqale idraktu aqwaman ma kanu yusaddiduna tashdidakum ve la Yani diyor ki falan falan kavimde bir kadın vardı o kadın öldü yani şimdi buradan hüküm çıkarmak istiyor Mirası ne olacak İşte efendim nereye defnedilir edilir veya bilmiyorum ne olur buna benzer e, gereği olmayan sorular soruyor <gülüyor> bu kadının hükmü ne olur şeklinde soru soruyorlar. O da diyor ki, sizden öncekiler bu kadar ince ince sorular sormuyorlardı. Şimdi zannetmeyin ki her sorulan yani bilgili, akıllı, böyle derin, işte manalı soru soran her insan akıllı zannetmeyin. Ve amaçlarının doğru olduğunu sanmayın. Ancak ilmi tanıyan, dinin usulünü bilen, Kur'an ve sünnetin maksadını bilen, maksatlarını bilen kişi soru sorarsa ilmi, soru sormuş olur. İlmi kastetmiş olur. Bunun dışındaki insanların birçoklarının soruları ya cehlden, bilmemekten kaynaklanan, ya da başka amaçlarla olan, ya da işte hani yarım tabip, yarım hoca hesabı, soru soran insanlar vardır. Onların sordukları sorular şifa yerine zehir olur. Fitne, ve kalplerde kuşkuya kapatacağız. Halid İbni Hazim rivayet ediyor. Kimden? Hişam İbni Muslim el-Kureşi. Hişam ibn Muslim'den rivayet etmiş. Kale dedi ki o da Kuntumâ İbni Muhayris Bimercid Dibac Dibac çayırlığı denen yerde ben İbn Muhayriz ile beraberdim. Ferayetun minhu khalwatan. Ne yaptım? Onun bir boş vaktini, yalnız olan bir zamanını kolladım, gözetledim. Fe-saltu an mes'aletin. fe Onu böyle boş yakalayınca, yalnız hemen ona bir soru sordum. O da bana dedi ki: قال لي ما تصنع بالمسائل? Yani ne yapacaksın bu meseleleri, bu soruları sormakla? Ne öğrenmek istiyorsun? Qultu lawla'l-masailu la zahabal Bak bu adamın sorusuna bakın. Diyor ki ben biliyorum ki eğer soru sorma olmasaydı ilim öğrenmek için ilim giderdi. Bak gördünüz mü bu soruyu? Bu soruda ne var? İlim var, fayda var, hayır var. قَالَ لَا تَقُلْ ذَهَبَ Sakın ha, ilim gitti demeyesin. İlim gitti demeyesin. اِنَّهُ لَا يَذْهَبُ الْعِلْمُ مَا قُرِيَ الْقُرْآنُ Bil ki, Kur'an tilavet edip okundu, yani قُرِيَة, hakkıyla ama. Okunduğunda ilim kaybolmaz. Ve lakin fakat şöyle deseydin daha iyi olur. Lev kulte lev keşke yahut eğer kulte desen ki şöyle desen yani yezhebu elfikuhu soru sorulmaz ise fıkıh ölür. Birçok insan geliyor bana ekonomiden, siyasetten, şuradan, oradan konuşuyor arkadaşlardan. Pahalılıktan, işte şuradan, buradan, siyasetten, politikadan konuşuyorlar. Şeriat ilmi hiç yok. Ben bugün şu ayeti okudum. Bunun manası nedir? Sormuyoruz. Şu hadisi okudum anlayamadım. Nedir? Şu hadis şöyle gördüm. Nedir? Böyle bir hadis var mı? Yok mu? Yok. Onun için Sufyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh bilirsiniz. Alimlerin ahlakının ön sözünde yazmıştım. Kudüs'e gider. Kudüs'te dört gün kalır. Kendisine hiç kimse gelip bir soru sorma. Eyvah der. Soru sorulmayan bu belgiden gitmek lazım. Din için, ilim için sual sorulmayan bu belgiden gitmek lazım. Ya ül Makdis ya oradan gidilir mi? Oradan bile gitmeyi temenni ediyor. Evet. Eldariminin rahmetullâ aleyhi Şabi'ye kadar uzanan bir isnatla Ömer'in şöyle dediğini naklediyor ondan. Enne Umar'a radiyallahu anhu Ömer radiyallahu anhu terleyen çekerini çıkarsın kardeşim. Yani ezilip güzülmek yok inşallah. Rahat oturur. Hale ya eyyuhennas Ey insanlar inna la nedri Biz bilemiyoruz. Bilemeyiz. Yani ileride gelecek şeyler için söylüyor. لَعَلَّنَا نَأْمُرُكُمْ بِأَشْيَاءَ la tahillu لَكُمْ Bilmem, bilemeyiz. Belki, umur ki, ola ki, biz size birçok şey emrederiz ama bu şeyler aslında helal, size helal olan şeyler değildir. Size, ola ki, helal olmayan şeyleri emredebiliriz. ولعلنا نحرم عليكم اشياء هي لكم حلال. Orakı aldanırız, fetvada, hüküm yanılırız da sizi aslında helal olduğu halde o helal olan şeyleri haram kılabiliriz. İn ahir ma nezele min el-Kur'an ayetü'r-riba. İn ma nezele min el-Kur'an ayetü'r-riba. Ya ayetü'r-riba Kur'an'dan bilin ki en son inen ayet riba. Ayetidir riba. Yani faiz diyorlar Türkçe. Ve inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem yubeyyinha lena hatta mâte. sallallahu aleyhi ve sellem de bu ayetin nice hükümler içerdiğini, ne kadar hüküm içerdiğini bize açıklayamadan ki ifade etti. Ama şunun da. "Fed'u ma yeribukum ila ma la yeribkum." Bırakın kalbinize kuşku ko koyan şeyi kalbinize kuşku koymayan şeye bakın. Yani diğer bir ifadeyle kalbinize kuşku koymayan şeye bakın ona Onunla ilgilenin, kalbinize kuşku sokan şeylerden de sakın. Oradaki rayp, kuşkudur, şek değil. Rayp başka, şek başka, şüphe başka. Rayp, şek, şüphe, bunlar başka. Rayp, kuşku. yani, bir şeyin doğru olamayacağı noktasında zannın kuvvetli olması. Öyle ya. Tasdik zayıf. Çok zayıf. Şek iki şeyden birisinin herhangi birisinin A ve B şıkların her ikisinde hem doğruluğu içerdiğini hem de yanlışlığı içerebileceğini ya da bir şeyin hem A hükmü içerdiğini hem de B hükmü içerebileceğini zannetme şek denir. Şüphe iki şeyin İki şeyin iki şeyin ifade ediliş tarzında birbirlerine benzeyişi olduğunu zannetmek. Buna şüphelerim. Karıştırmayın bunları. Şek, rayp ve şek farklı ifadelerdir. Kavramlardır. Anlatabildik mi? Velikel kitabu la raybe fihi. Yani la raybe fihi ne demek? Yok. Onda kuşku etmeyiz. Allah bir şeyden, Kur'an'dan bir sıfatı reddediyor değil mi? Kur'an'ın ilminde, nüzulunda, hakikatinde, şeriatinde, haber verdiklerinde asla kuşkunun olmadığını söylerse sana ne emretmiş olur? Onda da kuşku etme Niye sana demiyor ki Fatiha'nın başında Allah'a hamd ediniz. Var mı öyle bir şey? Elhamdu lillah kesti bitirdi. Mutlak. Elhamdu lillah. Ancak hamd Allah'adır. Allah hamda müstahak olan gerçek mağbuttur. Hamd arkasından rayp geliyor. Rayp hamdin zıttı. Dikkat edin. Bunun için hamd kelimesi muazzam bir kelime. <gülüyor> Samimi söylüyorum Kur'an'ın en yüce kelimesi deseniz yanılmazsınız. Hamd elhamdu lillah. İnşallah Fatiha suresi tefsirimiz çıkarsa biiznillahü teala Orada bu fakir bir şeyler yazdı. Umarım faydalı olur. Babu men habel futya ve kerihe ettenattu'a ve tebeddu'a Fetva vermekten korkan ve her şeye kafasını böyle yani diliyle her şeye müdahale edip girip çıkan ve bidat üretmekten korkan kimselerin babı. Demek ki bidat olan şeylere satmayacağız ve fetva vermekten korkacağız. Kim konuşursa yanar. Bilmeden. Kesinlikle tehlike. Bir kaydedildi mi tamam. Tövbe ancak onu siler. Ya da o yanlışı ilan etmek insanlara. Ya yapamazsın. elimi bir Cinade İmam Darimi'ye İbn İdris'ten o da amcasından nakle diyor. Diyor ki kharaştu min indi İbrahim Burada şehlere koymamış İbrahim en-Naha'i olabilir. İbrahim el-Harbi olabilir. Ben bilmiyorum. Bak gördünüz mü ne kadar cahilim? Adam diyor ki ben alırım diye her hadisi okudum mu bitti, hadis okudum mu amel ederim diyor. Bak bir de böyle bir şey çıktı hadis mi aziliği değil diyor nasıl okudum amel ederim e, Ebu Davut'ta Münker bir hadis var ben okudum anlamadım ne yapacağım onu Hoca Ebu Davut Münker hadis rivayet etmiş Hı? o anlıyor da ben nereden anlayacağım alimlere açıklaması olmazsa ben nereden gideceğim Geldi bana bir senet, aldım, hemen amel ettim. Ama üst, sahih, en üstleriz hadisler, hasen hadisler, ümmetin ittifak ettiği hadisler, mütevatil olan hadisler, müttefak bunalanı hadisler, bunları elbette amel edeceğiz, elbette bunların fıkhına, değil mi? Tabi olacağız. Yok, bizi ilgilenmiyor. Benim mezhebimin imamı öyle rivayet etmemiş. Benim mezhebimin imamı bu ile amel etmiş, ben de onunla amel ederim. Ya zayıfsa, ya öbüründeki sahihse, diyor ki festakbeleni hammed hammed İbni Süleyman'dır fe hammedeni semaniyeti ebu abi mesaila bana diyor sekiz ilimde sekiz konu ile ilgili soruları yükledi yani bunları öğren sor dedi beni sorumlu kıldı fe ecabeni an 40? ve tarakı erba'in Diyor ki, ben de bu soruları ona tekrar iade ettim. Yani bana şunları sordu, sorumlu tuttu, öğrenmemi istedi. Ben de hemen onları öğrenmek istedim. Bana diyor, dördünü cevapladı, dördünü cevapsız bıraktı. Yani bu kadar sana yeter, diğerlerini şimdi öğrenme, zamanı gelince. Zübeyr'den gelen bir rivayette diyor ki: "Ma selt İbrahim'e an şey'in illa araftu el karahiyete fi vezhihi." Ben İbrahim'e, İbrahim nekha'i İbrahim mesela diyelim. İbrahim'e sordum ki nekha'i olmak büyük ihtimal çünkü o hem fakir hem Muadis'ti Hiçbir soru sormuş olmayan ki sorduğum soruların da onun yüzünde bir nahoşluk, değil mi? Ee, bir isteksizlik görmemiş olayım. Burada da onların neden kaçındığını, her şeye fetva vermekten kaçındıklarını öğrenmiş oluyoruz. Yine Darimi'nin e, isnadıyla ile Amar İbn Ebi Zaide'den rivayet ettiği bir söz demiş ki Ömer İbn Ebi Zaide قال <gülüyor> ما رأيت أحداً أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء La ilme min el sha'bi. Ben şa'biden daha çok tabiyumdandır. Kendisine bir soru sorulduğunda bu konuda benim ilmim yok diyen ondan başka daha daha çok böyle diyen birisini görmedim. namundan gelen bir rivayette diyor ki Ebu Asım onu şöyle derken duydum. se semi'tuhu yazkur onu şöyle şöyle bir konuyu anarken işittim. dedi ki kana sha'bi iza e ja'ahu şey'un ittaqa. İlimden bir soru, bir mesele geldiği zaman korkardı. وَكَانَ اِبْرَٰهِمُ يَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ İbrahim enne kaysa o da fetva verirdi, verirdi, verirdi diyor. Korkmazdım. قَالَ اَبْوْ Bu hadisi darimini kendisinden naklettiği hocası. كَانَ شَعْبِيُّ fi هَذَا Ahsen حَالًا عِنْدَ اِبْنِ عَوْنٍ مِنْ İbrahim'den, i̇bn Avn bu hususta İbrahim'den daha iyi idi. Çünkü o sakınıyordu. Şubenin Cafer İbni İyas'dan naklettiği bir söz var. Cafer İbni İyas Kale kultü li Sa'id İbni Cübeyir Sa'id İbni Cübeyir'e sordum diyor. Tabi ondan. Şehit edildi. Mâneke lâ tekûlu fîttalâki şey'en Said İbn-i Cübeyli biliyorsunuz. Haccaç katletti. Büyük ilm adamı, Hazreti Ali'nin öğrencisi, Abdullah İbn-i Mesut'un öğrencisi. Kendisine sordum, sana ne oluyor ki dedim, boşanma salak hakkında hiçbir şey söylemiyorsun, bir fetra vermiyorsun. O da dedi ki, Gale, ma minhu şey'un illa qad seeltu anhu falakla ilgili hiçbir mesele olmasın ki ben bu konuda soru sormuş olmayayım kimseye hocalarla müşterilerle sahabeden yani velakinni fakat ben ekrahu en uhille haramen ev uharrime halalen fakat ben şundan ikrah ediyorum hoşlanmıyorum bir, haramı helal kılmaktan ve bir helali de haram kılmaktan korkuyorum, nefret ediyorum, hoşlanmıyorum. Geri görüyorum yani, demek istiyor. Ata İbn-i diyor ki, Kale, Semihute Abdurrahman İbni Ebi Leyla Yekul, Abdurrahman İbni Ebi Leyla Ebu Hanife'nin arkadaşı. Lekad adraktu Fihazel mescidi عشرين ve mietem minel ansar. <gülüyor> Vallahi şu mescitte ensardan 120 kişiye eriştim, kavuştum, gördüm onları yani, idrak ettim. O anlamda. Vemâ minhum min ahadin yapıtsı bir hadisin illa veda an axağı kafahı hadise o 120 ensar olan sahabiden hiçbir kimse olmasın ki kendilerine bir soru bir fetva sorulduğunda kardeşinin cevap verip kendisini ondan muaf tutulmuş olmasını istemiş olmasın yani kendisi değil kendisine öbürüne, filan sahabiye sor filan sahabiye sor, falana sor kendisi değil, çoğu zaman böyle olmuştur, belki 70 kişiyi dolaşmış sorun, en sonunda yine ilk sorulana gelmişler o da demiyor, onlar dedi gidin ona sorun düşünebiliyor musunuz? kardeşim bu ahlak ve bu edep bizde canlanmadığı sürece diriltilmediği sürece laik Demokratik, liberal bir modern din anlayışı ve Kur'an anlayışı, dikkat edin, Kur'an'ı fıkh etme demiyorum, Kur'an anlayışı bu ümmeti helak edecek. İyi ezberleyin bunu. Bunları görünüz gözünüz, ben bunu 15 yıl önce söylüyordum, 15 yıl sonra tekrar söylüyorum ve 15 yıl sonra da göreceksiniz. Daha feci olacak sizler gayret etmediğiniz sürece, çalışmadığınız sürece siz bu dünyada azap göreceksiniz. Biz de yani. Niye? Allah'ın dinini tahrif edenlerin size yaptıkları işkenceleri ve azapları elleriyle, dilleriyle, davranışlarıyla görecek ve yaşayacaksınız. Evet. وَلَا an عَنْ فُتْيَا اِلَّا وَدَّ Hiçbir fetva kendilerine sormuş olmasın ki kardeşlerinin veya bir kardeşinin kendisinin yerine o fetva cevabını versin de kendisini o fetvaya cevap vermekten kurtarsın. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Bekir Tabi'nden Davud'dan o da diyor ki şعبiyeye sordum. Söğertü شعبية. "Keyfe kuntum tasna'un iza su'iltum?" Size sorul, sorulduğu zaman nasıl davranıyorsunuz? Yani ne gibi tepki gösteriyordunuz anlamında. "Qala 'ale'l-habiri waqa'ta." Dedi ki, ha tam da bilen insana düştün. Soru sordum. Kana iza su'ila ar bizim zamanımızda bir insana bir soru sorulduğunda qale li sahibi arkadaşına derdi esbihim sen fetva ver onlara fe la yazalu hatta yerja ila al-awwali lezal devam eder devam eder devam eder ta kendisine ilk soru sorulana yine gelinceye kadar Sufyan diyor ki, Ahmet ibn-i diyor ki Sufyan'dan duydum. O da İbn-i rivayet ediyor. Muhammed İbn-i Munkedir. dedi ki, İnnel alime yedhulu fîmâ beynallâhi ve beynâ ibâdihi. Bu çok önemli bir şey. فَلْيَطْلُ al الْمَحْرَجَ Alim, kul ile, Allah ile kulları arasına girer. Yani Allah'ın ilmini, Allah'ın gönderdiğini fıkhetmede, etmede, anlamada, açıklamada, ve şerh etmede, Allah'ın razı olup olmadığı hususlarda nedir, ne değildir, rızası hususunda, kulların ihtiyaçları olan bilgileri ve sorunları çözme noktasında Allah'la kullar, kullar arasındadır. Öyle bir yerdedir. Dikkat etsin kendine yani. <gülüyor> ahirette nefsi için bir çıkış yolu talep etsin. Öyleyse kendisi için ahirette bir kurtuluş yolu arasın. Varın konuşun istediğiniz gibi. Öyle hesapsız kitapsız mı? He? Yani, efendim, e, şiddeti önermedikçe, şiddete teşvik etmedikçe herkes düşüncelerini özgürce açıklayabilir. Gibi mi bu da? İşte, demokrasinin getirdiği ahlak, ağacın damarlarına suyun sızdığı gibi dallarına yapraklarına suyun ulaştığı gibi vallahi bütün Müslüman topluluklara girmiştir. Özellikle okuyan kesim üniversitede okuyan, ok üniversiteyi bitiren kesimlerin hemen hemen tamamına yakınında bu hastalık var. Kimisi az, kimisi yok. Misar'dan gelen bir haberde diyor ki, kâle اَخْرَجَ اِلَيَّ مَعَنِ اِبْنَ عَبْدِ الرَّحْمَان kitaben Ma'an İbne Abdurrahman yanında yazılı bir kitabı çıkarıp bana gösterdi. فَحَلَسَ لِي بِاللّٰهِ اَنَّهُ خَطَّ hattı اَب۪يهِ <gülüyor> Allah'ın adına halifte bulunarak kasemde bulunarak dedi ki o babası Abdurrahman'ın yazısı hatta, olan bir kitaptır. فَإِذَا <gülüyor> fihi. Bir de baktım ki orada şöyle yazılı. Valla Abdullah. Abdullah dedi ki, Abdullah Abdullah Mesut. "Vallahi la ilahe illa huwa ma rai'tu ahdan kana ashad' al-mutantagina min rasulillahi. <Sessizlik> "Ala al-mutantagina min rasulillahi. Vallahi diyor ben kendisinden başka ilah olan olmayan Allah'ın adıyla kasemde bulunurum ki. Resulullah'tan daha çok diye, her meseleye toslayan her fetvanın cevabını veren her şeye soyunan dan daha çok Resulullah'tan daha çok onlara karşı şiddetli olan şiddet davranan kimse görmedim ondan sonra da onlara karşı bekirden daha şiddetini görmedim Eminiz'e çok sert. Çok sert konuşuyor. Hiç kibar anlatmasını bilmiyoruz. Gelmeden de konuştuk. Ömer'i sevemezsiniz o zaman. Yalan söylüyoruz. Kim dinde şiddetten yana değilse Dini sağlıklı ayakta tutma noktasında. Yani küçücük bir mesele var adam bir şey yapmış. Büyüt artık büyüt artık büyüt artık onu cehenneme sok. Yok böyle bir şey. Teşlik bu. Dinde haram kılınan, caiz olmayan, kerih olan, mekruh olan bu. Ama dinin hükümlerinin ayakta tutulması noktasında Rasulullah'tan daha şiddetli, daha gazaplı olan bir kimse var mıydı? He? Asla. Onun için Allah kadınlardan peygamber göndermemiştir. Ömer gibi de bir tane kadın Adem'den kıyamete kadar olmayacak. Din erkeklerin dinidir. Yiğit olma dini. Annelerin dini değil. Evet. ve inni leera umara vallahi ben Ömer'i de şöyle görüyorum radıyallahu anhu kâne eşedde kofen aleyhim evlehum Ömer'in de onlara karşı kendisinden çok korkulan ya da Ömer'in onlara karşı çok korku hissettiği satmamaları aslında iki anlamda tefsir edilir tercüme edilebilir ama Ömer'den daha çok korkulacak kimse Olma noktasında Ömer'den daha da şiddetli birisini görmüyordum. O da tercüme etmiş? Ona bakmıyor Ben Ömer'in ise hiç şüphe ki onlara karşı veya onların daha çok korkutucu olduğunu görüyorum. Veya dedi bak. ikisi tamam iki şey demek? Tercüme etmiş oldum. Evet. Uzadı mı? Keselim mi? Evet. <gülüyor> evet. Şimdi işte bakın. Yani biz bu bir ilim. Bunu, o, bunlar oku, okuyunca, bunları dinleyince bir şeyler öğreniyoruz. Ama bunları terk ettiğimiz zaman cedelle, nikkaşla, münakaşayla uğraştığımız zaman nereye varırız? Biz bunların yolundayız. öbürlerinin yolunda olanlar da zillete mahkum olacaklar ve zelil olacaklar ne kadar bağırılarsa bağırsınlar, çağırılarsa çağırsınlar izzet sahibi olacak olanlar evvelkilere uyanlar <Sessizlik> senden önceki rasullerin, Nebilerin hüdasına iktida et değil mi? hı? Onun yoğunların yoluna, biz de bizden öncekilerin hidayetine. Asla Allah Kur'an'da sonrakileri öncekilere usve-i hasen olarak göstermedi. Değil mi? Onları bize usve-i hasene gösterdi. Osman İbn-i el-Ezdi dedi ki, Kale dekaltu ala i̇bn Abbas Abbasin radiyallahu anhuma fekultu evsini. Tabi. Diyor ki, Abdullah i̇bn Abbas'a yanına gittim, ziyaret ettim anlamında. Dedim ki, bana vasiyette bulun. Yani tavsiye bulun. Ama evsini ile vasini başka. Biz e, yanlış çeviriyoruz. Dil yetersiz. Arapçayı bir başka Arapçanın yerine kullanarak katlediyoruz. Bir Arapça kelimeyi başka bir Arapça kelimenin yerine müsaade eder misiniz diyoruz. Müsaade yardım etmektir. İzin verir misiniz demek yerine müsaadeyi kullanıyoruz. Hay bu kafa! Keşke hiç Arapça kelime girmeseydi Türkçe'ye. Sadece kavramlar sağlıklı bir şekilde girseydi. Acemin diline Arapça yanlış girdi, yaratış Arapça kullandılar, yanlış manaya yanlış manayı için kullandılar ve sonra da böyle Kur'an'ı anlamada muazzam zorluk çekiyoruz. İstirham ederim. Ne demek? Hı? Yani lütfeder misiniz, rica ediyorum gibi değil mi? Hiç öyle değil. Sizden bana acımanızı istiyorum demektir. <gülüyor> Şimdi yani nedir bu hal? Biz perişanız kardeşim. Ceza, ceza. Biz perişan olmuşuz eminim. O da öyle. ceza Cezalı Allah seni cezalandırsın diye anlarım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Galenem, aleke bitaqo Allah. Evet dedi. Benden sana tavsiyede mi bulunmam istiyorsun? Evet. O zaman Allah'tan istikametler ol. Allah'tan kork. Ve istikameti, aleyke. Vitakvallah. Senin üzerine takvayla Allah'a kulluk farz demektir. Aleyke. Ilzem. Yani ilzem okuyacaksın Arap soysulara. Aleyke dedim ilzem demektir. İleyke. Tamam mı? huz demektir. İleyke al. Aleyke, dikkat et, demektir. Vel istikameti, senin Allah'tan takva üzere olmanı, istikamet üzere olmanı, ittibi' ve la tefzedi' etmeni ve bidat ortaya koymamanı sana vasiyet ederim. Kaç şey? Takva, istikamet, sünnete, sahabeye ittiba, sonra yeni dinde şeyler uydurmama, Dört tane şey. Ne kadar güzel bak. Dinin tamamını kuşattı. Yani bizim yolumuzu, yordamımızı, yöntemimizi ortaya koydu. Onların söylemediğini söylemeyeceğiz Kur'an hakkında. Onların sormadığını sormayacağız Kur'an hakkında. Ha kafirler sorsun bize. Neyi sorsunlar. Zındık, zandaka ehli sorsun. Neyi sorarsa sorsun. Değil mi? Alimlerimiz ilmi olan onun cevabını verir bizlere tarihat. İbn Siyirinden, Muhammed'in Siyirinden, Muhammed bin Aunun rivayet edildiğinde, "Söz" diyeceğiz. "Dedi ki, "Kanu yaroun" annu, "Onu" yaroun" annu, "Onu" yaroun" annu. "Onu" yaroun" annu. "Onu" yaroun" annu. "Onu" yaroun" annu. "Onu" yaroun" annu. "Onu" yaroun" Resulullah'tan gelene tabi oldukları sürece yol üzeri görürlerdi. Doğru yolla yani. Yine İbn-i An'dan İbn-i gelen bir sözde Kale mademe alel eferi tehu alet madem ki Madem ki insan sünnet üzere Eser üzere oldukça o alet bari doğru olan yoldadır. Tabi'nin büyüklerinden Ebu Kilabe diyor ki, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu şöyle dedi. Teallemu el ilme. ilmi." öğreniniz, taallüm ediniz. Kable en yok babam, kabz edilmeden önce. Ve kabduhu en yezhebel ulema. İlmin kabzedilmesi de alimlerin gitmesidir. Ölmesi, yok olması, helak olması, katledilmeleri zehep birçok gidiş, birçok şeyi ifade eder ela ve yakum ve dua size haber vereyim bildirmiş olayım ki bilin ki siz, siz olun sakın ha sakın dinde bilmediğiniz şeye başınızı sokmayın başınızı vurmayın ve taamuk ve bid'a meseleleri inceleğine inceliğine, derinliğine tartışarak tartışma ince ince öğrenmek ilim o ayrı mesele tartışarak ve bidat ortaya koymayınız. Ve aleykum bil asiki. Sessiz olun. Eskimeyen o eskiye sarılır. Yine Ebu Hilab'den gelen bir e, sözde Ebu Hilab der ki: "Kal, قال ابن مسعود رضي الله "Aleykum bil ilmi قبل ان Sizsiz siz olun ilme sarılın ilme önem gösterin öğrenin o kazdedilmeden önce. Wa kabduhu en yevhebe yüzheber yashabihi ilmin kazdedilmesi ilim sahiplerinin götürülmesi gitmesidir ölmeleri yok olmaları. Aleikum bililmi sizsiz olun ilmi öğrenin. Fıinna ahadekum sizden herhangi birisi la yedri meta yuftakaru ilahi. Ev yufta karı ilmeğe indehu. Sizden herhangi biriniz ne zaman kendisine ihtiyaç duyulacağını ya da ne zaman kendi yanında olan ilme ihtiyaç duyulacağını bilmez. Inne kum satejidun Siz şunu duyarsınız. Resulullah gelecekten ilgili haber veremez. Çünkü gelecek Resulullah zamanına göre hayırdır. Halbuki de Allah'tan başka kimse bilmez. Öyle mi? Haber veremez. Ama o bilmiyor. Fakat onun onun bir ashabı biliyor sahibi, arkadaşı bilmiş oluyor, gelecekten haber veriyor. Bakın ne söylüyor? Biz bunlar gördük mü görmediniz? İnnekum setecidun aqvamen <gülüyor> yaz'amun enhum yed'un ileh kitabillah siz öyle kavimler ve topluluklar göreceksiniz ki, onlar kendilerini Allah'ın kitabına, Kur'an'a davet ettiklerini zannederler. Onları öyle görürsünüz. Öyle deyiz iddia edecekler. Kur'an, Kur'an, Kur'an, Kur'an, Kur'an. وَقَدْ نَبَذُّهُ وَرَاءَ زُّهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِينَ Böyle yapanlar ne yapmışlardır? Kur'an'ı omuzlarının gerisini aslında atmışlardır da haberleri yok fealeykum bil ilmi sizsiz olun ilme önem veriniz ilmi ilmi ilmi ve iyyakum medtada'du' siz olun bidat üretmekten ortaya atmaktan kaçının ve iyyakum medtada'du'a zor meselelere altında çıkamayacağınız şeylere kafanızı gidip vurmayın yani meselelerle ilgilenmeyin dalaşmayın insanlara onunla ve iyyakum medtada'mu'ka ve aleykum bil atikin İşsiz olun, işleri derinliğine, ince ince, tamam mı yarıp inceleyip kılıp kırk yarar gibi. Araştırmayın, deşmeyin, eski olana, daha doğrusu eski meyene, uyun, tabi olun. Evet, son olarak şu inşallah rivayeti de okuyalım, dersimize son verelim az ve öz olsun. Yorunca insan anlamıyor. Yezid bin Hazim Süleyman bin Yesar'dan rivayet ediyor. Süleyman bin Yesar anlatıyor. Enne raculen yuqal lahu Subeyh qadim el-Medine. Bu hepiniz biliyorsunuz. Subeyh adında birisi Subayh ibn Abdullah. Abdillah. Medine'ye gelmişti. Feca'ale yes'elu an müteşabihil Kur'an. İnsanların arasına giriyordu, girişiyordu. Kur'an müteşabihi hakkında ne yapıyordu? İnsanlara soru soruyor. Fe'ersele ileyhi Ömer. <gülüyor> Kureyş'in iki putundan birisi olan Ömer öyle diyor Şiiler Kureyş'in iki putundan birisi olan Ömer namazübillah evet Ömer onları hidayetinin vesilesi olan Ömer Kisra'nın imparatorluğunu yıkan Ömer peygamberlerin hepsinin mescidi olan Mescidi Aksa'yı fetheden Ömer Kureyş'in iki putundan biri ama çağımızın putları olan adamlar Kudüs davasının sancağını ele geçirmişler. Sallayıp duruyorlar. Kudüs Kudüs diyorlar. Fersel ileyhi Ömer Ömer adam gönderdi bir sahabiyi radıyallahu anhu ve kad aadda lehu arajina hurma çıpkılarından dallarından tamam mı çıpkılar hazırlamıştı eline böyle demet yaptı fekale men sen kimsin O halde ana Abdullah ibn Subayh. Bu da Abdullah ibn Subayh'a geçiyor. Ben Abdullah ibn Subayh'ım dedi. Fa aldı Umar Urjunan'dan min tilka arajini Yani birisi kırılırsa öbürü, öbürü kırılırsa öbürü, öbürü kırılırsa öbürü. Ya? Gördünüz mü? Sizin halifeniz ne kadar despot ne kadar zalim ne kadar katı ve sert değil mi Onun için dünyanın şarkından garbına feth etti bizde bir arpa boyu yol alamıyoruz kardeşlerim 15 senedir 20 senedir çalışıyoruz 1990 2008 Oturun iyi düşün. Ömer bu çıpkılardan bir çıpkıyı aldı. Fadarabahu. Onun da ona vurdu. Ve kale eme abdullahi umaru. Sen subaygın oğlu Abdullah. Ben de Allah'ın kulu Ömer. Fe cealale lehu darban. Hatta deme rassuğu ona öyle vurdu vurdu vurdu ki kafası kanayınca kadar. emiral ki: "Ey müminlerin emiri, "Kad zehbe" "L" "Zehbe" "L" "Zehbe" "L" "Zehbe" "L" "Zehbe" Kafamdaki dolaşan o sorular, şüpheler, kuşkular, meraklı şeyler hep gitti ya Ömer yapma. Bir başka rivayette der ki eğer sen beni öldüreceksen ey Ömer beni güzelce öldür. Yani artık dayanamıyorum yeter. Beni öldüreceksen güzelce öldür. Tuttu bunu KUFE tarafında. Basra'da Ebu Musa'yı Ali radıyallahu anh'ın oranın valisiydi, ona gönderdi ve bir de mektup yazdı. Hiçbir Müslüman buna selam vermeyecek, hiçbir Müslüman selamını almayacak, hiçbir Müslüman bununla oturmayacak. Dininiz böyle aziz oldu Müslümanlar. Herkese hoşgörülü, yumuşak, herkesin kabulünü kazanan, herkesin muhabbetini kazanan, herkesten övgüler devşiren, He? ne yapmak istiyor? Ancak hamd banadır demek isteyen bir adamdır o. Anladınız mı? İşte haza munafik işte, Bu insan münafıktır işte. Herkesin dostluğunu arayan, herkesin kardeşliğini arayan, herkesin arkadaşlığını arayan münafıktır, mümin değildir. Ömer bir başka nakilde, rivayette anlatılır. allah Alem sahihlerden birinde okudum. Bunu Ömer hafız önce. Hapse atınca bunu, ailesi, çoluğu, çocuğu zor durumda kalır. Tabi ailesi Medine'de değil bunun. Şiir yazar, o şiiri Kesir bir yerde zikrediyor. Uzunca bir şiir yazıyor. Ömer'e, ey Ömer diyor. Ben uçlandım artık. Fakat beni çıkar artık hapisten benim çoluğum çocuğum aç perişan durumdalar şu kadar yavrum var şu kadar çocuklarım var onlar açlıktan helak olacaklar onlara bakan kimse yok şimdi Ömer de tabi affediyor sonunda ama tövbe ettikten sonra e kardeşim şimdi düşünün Kur'an hakkında ne kadar tartışıyoruz değil mi 20 senedir Ankara'da Kur'an tartışıyorlar 20 senedir Ankara'da uyduruk hadisle amel ediyor Müslümanlar. Hadisi Kur'an'a arz etme olayında. 20 senedir de ne yaptılar bana bir bina göstersinler. İlimden oluşturdukları bir bina. Benim de yok. Sizin de yok. Bir bina göstersinler. İlimden kaç tuğla üst üste koymuşlar. Cehle karşı, şekke karşı, dalalete ve şüpheye karşı hangi ilmi binayı bir duvarı inşa etmişiz vallahi ve billahi bunları görmüyorsak onun hiçbir faydası yok buradan girer buradan çıkar onun için nerede duracağınıza dikkat edeceksiniz benim bütün hırsım gayem ve arzum İnanç ve imanın insanların sünnet üzere bir dine iman etmesidir. Sadece Kur'an diyenler Resulullah'la savaşanlardır. Allah'a harbi ilan edenlerdir. İşte onlar Hindistan'da, işte onlar Pakistan'da, işte onlar Mısır'da, emperyalizmin, Siyonizmin, Yahudilerin ve Amerika'nın yanındalar. Allah'ın kelamıyla bizi aldatıyorlar çünkü son zirve Kur'an aşağıda ne var hepsini hallettiler oraya geldiler onların dediklerini yaptığımız zaman tutun diyecekler şu Kur'an'dan bir tamamen atacaklar geriye Ondan da kurtulmak için ona ulaşmaya çalışıyorlar. Emin olun, ondan kurtulmak için herkesin elinde açıklanabilen, tesir edilebilen, yorumlanabilen bir kitap haline getirmek istiyorlar. Luther'in İncil'e yaptığını Kur'an'a yapmak istiyorlar. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Çünkü öleceksiniz, öleceğiz, hesap vereceğiz. Allah'ın Resulünden sonra Resul'ün yoluna çıkan bir ümmet olmamalıyız. Şimdi bizi Allah'ın yolundan çıkarmak istiyorlar. Demokrasinin yerleşmesi için, laikliğin yerleşmesi için, liberalizmin yerleşmesi için, Siyonizmin ve Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin Müslüman ülkeler üzerinde evveldiği tahakkümünü tesis için Kur'an'ı sadece ibadet kitabı haline getirmek istiyorlar. Bunun dışında Kur'an'ın hiçbir fonksiyonun kalmasını istemiyorlar. Onun için Leonar Binder der ki, bu Kur'an'ın Müslümanlar üzerindeki yaptırıcı, yaptırım gücü ellerinden alınmadığı sürece bu Kur'an'ın yaptırıcı buyurucu özelliği kırılmadığı bunları elinden alınmadığı sürece Müslümanların üstesinden gelmek mümkün değildir. Bunu yapıyorlar bugün. Onun için çok dikkatli olacaksınız. Bundan sonra yalpalamaya, şek duymaya, kuşku duymaya, acaba demeye hiç gerek yok. Yolumuz belli. Davanız bu. İnanacaksınız, savunacaksınız, davet edeceksiniz, bu yolun düşmanına düşman olacaksınız. Cahiline muallim olacaksınız. Bu kadar. Allah'ın selamı üzerinize.